Merhabalar, Açık Radyo 95.0 e, ya da 1.0. Ben Volkan Terzoğlu, e, gürültü ve duman yine karşınızdayım. Ben Şevket Akıncı, merhaba. Merhaba, ben Canlı. E, şimdi Can ve Şevket'le biz az önce bir tartışma yaptık. Ben ona döneceğim. Şimdi geçen hafta anımsarsanız e, Onet Coleman'la başlamıştık. Ve Onet öneminden bahsedip biraz Onet yayınlanmamış bir bootle kaydını ya da yayınlanmış, bootleg olarak yayınlanmış bir kaydını verdik. 1958 döneminden de. Peki yani benim burada asıl bu müzikle ilişkiliği olarak hep düşündüğüm, kafamı kurcalayan ve her zamanda kendimi e, tarihsel olarak adamış olduğum e, bir yön var ki bu bizim oluşma e, gerçekliği. E, hangi tarihsel gerçeklik içinde e, ne için böyle bir müzik ortaya çıkıyor? E, neden bu müzisyenler e, işte var olan o kalıpları kırıp da başka Form dışı çalmaya başlıyorlar ya da o tarihsel bağlam nasıl ortaya çıkmış? Şimdi bunu düşünürken bir yandan da aslında <gülüyor> müziğin salt müzik olarak değerlendirilmesini değil, tarihsel olarak içinde bulunduğu durum içinde ortaya çıkmasını özellikle ortaya koyan, ben bir yaklaşımdan bahsedeceğim ki arkadaşların da mutlaka itirazları olacaklar olacaktır. Şimdi alıntılayacağım kitap Ernst Fischer'in Sanatın Gerekliliği arkadaşlar. Burada hangi sayfaydı? 178. sayfada payal Yayınları yayınlarından çıkmıştı Cevat Çapan çevirisi. Burada şimdi diyor ki Ernst Fischer, toplum biliminin sanatlara uygulanmasına karşı çağdaş burcu dünyası büyük bir irikilti duyar. Ama müzik konusunda bu irkildiği inandırıcı gibi görünen bir takım düşüncelerle de desteklenir. Ben burada Ernst Fischer'e birazcık itiraz edeceğim. Sadece müzik konusunda değil, pek çok konuda da aslında Burjuva dünyası, Burjuva ideolojisi pek çok kendi dünyasının dışında kendisine katkı verecek ve işbirlikçi gibi aslında görünmeyen, diğer tarafta görünen insanlardan hep destek almıştır. Örneğin Stravinsky, Geçen hafta Stravinsky ile ilgili olarak aslında e, Ernest Ansermel'in e, yorumuyla ilk kez seslendirilmiş ihbarı aynı mıydı? E, ondan bahsetmiştim değil mi Şevket? İhbarı aynı. İhbarı evet. aynı tamam. E, ondan bahsetmişti Şevket. Şimdi ben Stravinsky'nin Beethoven'ın müzik bilgi olarak e, tarihçilere ve edebiyatçılara ettiği lafla ilgili olarak yani bir alıntı yapacağım. E, bunu tabii e, Ernst Fischer'in kitabından alıntılıyorum. Beethoven'ın esin kaynağı müziksel düşünüşünün üstü bunu belirleyen etken çalgıdır. Ama düşünürlerin, ahlakçıların hatta toplum bilimcilerin onun üstüne yazdıkları sayısız kitap gerçekten Beethoven'ın müziği ile ilgilenmekte midir? Üçüncü senfonin esin kaynağının Cumhuriyetçi Bonaparte ya da İmparator Napolyon olmasının bir önemi var mıdır? Önemli olan yalnız müziktir. Edebiyatçılar Beethoven'ın açıklama işini tekerlerini, tekerleri altına almışa benzemektedirler. Bu işi onların tek elinden kurtarmak gerek. Bu iş onlara değil müziği yalnız müzik olarak dinlenmesini bilenlere düşer. Piyano yapıtlarında Beethoven'ın çıkış noktası piyanodur. Senfonilerinde, uver türlerinde ve oda müziğinde ise çalgısal bölümdür. Kendisine ün sağlayan anıtsal yapıtları Beethoven çalgıların seslerini nasıl kullanacağını bilmesine boştur. Derken yanılmış olduğumu sanmıyorum diyor. Bunun üzerine bir Wieser diyor ki ben yalnızca bir edebiyatçı olduğuma göre hiçbir zaman Beethoven'ı açıklamaya kalkmamam gerekir. Stravinsky, Beethoven'ın yatıkları salt toplum mühimsel, incelenmemeli, aynı zamanda müzik olarak anlaşılmalı derken elbette haklıdır. Ama müzik nedir? Yalnızca seslerin bir düzenlenişi midir ya da bundan fazla bir şey midir? Beethoven'ın çıkış noktası çalgıdır, Fransız devrimi değil. Ne garip bir tutarsızlık, bir müzik sanatçısı devrimlerden anlamaz da yalnızca piyanodan mı anlar? Bunlardan birinin anlar öbürünü anlamaması mı gerekir? Beethoven'ın müziğini kendisinin Fransa'daki aşırı devrimcilere yakınlık duyması açıklamak elbette saçmadır. Çünkü insan hem aşırı devrimci hem de beceriksiz bu arada aşırı devrimci denmek ama hem de beceriksiz bir müzik sanatçısı olabilir. Ama müziğin kaynağı olarak yaşadığı çağın olaylarını ve düşüncelerini değil de yalnız çalgıları göstermekte daha az saçma değildir. Şimdi Ernst Fischer burada dikkat ederseniz hani sonuçta <gülüyor> müziği müzikal olarak ele alınmaması gerektiğini ki bizim de aslında sıklıkla düştüğümüz yanılgı burada. Yani biz müziği tanıtırken müziği kendi normları içinde hep anlatmaya çalışıyoruz. Ne yapmış burada? İşte hangi çalgıyı kullanmış? Nasıl bir form yapmış? Vesaire gibi. Oysa ki aslında tarihsel olarak değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu bağlamda da ben Ornette Column'a geri döneceğim ve Özgür Caz'a geri döneceğim ama söyleyeceğiniz bir şey var mı arkadaşlar? Yani açıkçası bu noktada bir müzisyenin politik görüşünü açık seçik ifade etmesiyle ve bunun niyeti olup olmamasından bağımsız olarak sonradan anlamlandırabiliriz. Yani o döneme, o bağlam içerisinde e, siyasi bir bağlama oturtabiliriz o müziği. Yani o açıdan geriye bakarak yapılan bir şey. Yani bu mesela Albert Ailer örneğini vermişsin Can Sanırım Sen. Hiçbir zaman evet. e, e, şey yapmadı diyor yani bir e, politik bir, bir niyeti yoktu belki ama aslında müziğin kendisi politikti yani diyor ki Albert Taylor üfle üflüyordu sadece diyor. Ama ben yani şu açıdan politik olduğunu düşünüyorum yani caz sonuçta serüveni boyunca yani kölelikten kalan özgürlük özleminin bir aynası oldu. Her döneminde. Yani bir özgürlük dereceleriyle ilgilendirdi. Mesela trompetçilere bakarsak ilk Buddy Bolden vardı 20. yüzyılın başında. Buddy Bolden'dan daha özgürdü Freddie Capert 1910'larda. New Armstrong 1920'lerde Capert'tan daha özgürdü. Sonra Roy Elvidge daha özgürdü. Dizzy Gillespie. Ve geldik 1950'lerde Don Cherry daha özgürdü. Dolayısıyla hep özgürlük dereceleriyle ilgileniyor. Hani ilk kölelik zamanlarında kölelikle cazın çok büyük bir bağlantısı olduğunu düşünüyorum ve hala bu özlem, özgürleşme özlemin devam ettiğini düşünüyorum. Ve o yüzden evrensel bir müzik olduğu da Hani Çünkü o müziğin altında yatan kavram evrensel bir kavram. Yani özgürlük dediğimiz şey. Yani 20. yüzyılın en önde gelen sanatlarından biri caz sonuçta ve ifade özgürlüğün ve e, yaratıcılığın parladığı bir tür sonuçta. Ve bu müziğin ortaya çıkmasında en önemli en önde gelen etmen kölelik. E, o dönemin Amerikan toplumunda e, ekonomik, sosyal, politik her hakkı elinden alınmış siyahlar, e, her şeyden mahrum bırakılmış siyahlar. Hayatta kalmak için doğaçlamak zorundalardı. Yalan söylemek zorundalardı. Dolayısıyla burada politiklik söylemlerinde değil, varoluşlarında evet. olduğunu söylemeye çalışıyorum. Yani, bir insanın zaten Abbotaylı... politik... Geçerli bu. Hı hı. Bir yani zaten politik bir varlık değil. Yani sırf direniş halinde olduğu için bir e, politik e, varlık. Yani bu bunlar tabii hani Bilmiyorum, tartışılabilir tabii. Sadece ben de düşünüyorum yani Stravinsky'nin sadece müzikal e, anlamda ele almasını ben de biraz tuhaf buluyorum, eksik buluyorum açıkçası. Doğru doğru bulmuyorum ki ben yıllar önce hatırlarsan öteki caza ilk e, başladığımızda e, şey Stravinsky gibi düşünürdüm açıkçası yani. Bu mevzuyla ilgili. Hı hı. Şimdi biraz farklı. Hep tartışırdık o dönem. Şimdi biraz bir politik bir anlamı var. Yani bunun diye düşünüyorum. Çünkü hani özgür cazın da cazın da bir gürültü olarak bir politik anlamı var. Yani siyasi tarihi bile etkileyen olaylar zincirinin bir parçası ola geldi bu özgür caz. Niyeti o olmasa bile. Yani hmm. o şey hmm. fon müziydi. 1960'ların um, um, özgürlük arayışının yani siyah mücadelenin fon müziğiydi. Ya yani bunun çok açık seçik söyleyenler var, Archie Shepp gibi. E, John Coltrane yarı açıksı yarı seçik söyle ama onun da var bir parmağı bir yerde. E, ama sonuçta bu şey varoluşlarıyla ve varoluşta bir şekilde müziklerin de cisimlendiği için sonuçta politik olduğunu söylüyorum. Çok gevelemedim inşallah lafı ama anlatmışım e, inşallah. Can, bir dakika abi bir şey söyleyeceğim. Sadece e, e, bir insan zaten politik olmak için politik değildir. E, Albert Ailer'ın orada politik miydim değil miydi bilmiyorum. Ben sadece müziğimi yaptım derken aslında yaşadığı hayatı o mücadeleyi anlatırken zaten o politik tavır kendisinde oluyor. Yani Aposteriori bir şey bu. Ortaya çıktıktan sonra onun politik olduğunu ortaya çıktık. Aynen. O lafı aradım. Aposteriori aslında. Ha. Aposteriori. Buyur, buyur Can. Burada çok kısa bir iki şeyden bahsedeceğim. Zaten güzel tartışma. Güzel çeşitlendi. Birincisi Albert Thinger'in müziği kitleler tarafından hala kullanılabilen marş olarak değerlendirilen BBC kayıtlarının Avrupa toplumunun çok dikkatini çiçek şeyler ki ardından Avrupa'daki özgür müzik, özgür doğaçlama akımı da Albürdümür müziğinden ve e, onlardan etkilendim. Bu kişiler de kendilerince e, protest temalı e, müzikal eserler icra ediyorlardı ama şimdi 1964'te Gunter Hampel, 66'da Peter Bruchman ya da işte başka Meşhurkan orkestrası e, William Broker, Peter Koval, Alexander von Behram Bahar, Mahal bu isimler de organet komünün müziğinden ve siyah müziğe etkilendi. Yani devrim kıtalar arasında yayılırken. 1970 ve 80'lerdeki e, Avrupa solu nasıl büyük bir beslenim içine girdiyse müziği de özgür müzikte beslenme içerisine girdi. Japonya'da belki bu kadar gürül gürül hissetmedi. Onlar belki daha kapalı, bizi öyle görmesek ya da bize öyle söylenmesi de müzik iletişimi babında daha demir perde görülse de onlarda da görüldü. Yani özgür müzik, özgürlüğün... Ve özgürlük anlayışının kıtalar arası taşınmasında önemli Rural'da. Peki, benim bu bağlamda özgür cazın ya da özgür müziğin oluşmasına yönelik olarak bir alıntılayacağım kitap olacak. Ama bunu müzik sonrasında yapalım. Şimdi izninizle ben Onet Coleman'ın yine kaybetmişim. Sen sunar mısın Can? Eğer açıksa sen de solo. Tabii. Evet, ee... ben de açıyorum şimdi. Tamam açtım. Ben söylüyorum. Şimdi bu tartışmalı bir kayıttı. Köln'de mi Berlin'de mi olduğunu bilemiyoruz. E, Onet Coleman'ı sol olarak dinleyeceğiz ve çok ilginç bir şekilde piyano da da duyacağız. Şimdi 18 dakikalık bir parçaya kulak vereceğiz. Biraz uzunca. E, tabii aslında yani daha ileride sizin tarih kayıtlarına baktığımız zaman o kadar uzun olmayacağını Göreceksiniz bu kaydın ama 18 dakikalık bir kayıt. E, Onet Coleman burada piyano çalacak. Ee, ...arada altı saksafonunu alıyor, bırakıyor, alıyor, bırakıyor... ...ve piyanonun hemen yanında... ...çünkü çok ilginç bir şekilde piyanoyu çalmak... ...yani daha piyano tınlarken altı saksofonla devam ediyor. Ee, dolayısıyla... Şunu Heh. çok kısa belirtmek istiyorum. Şimdi Cecil Taylor'ın benim gözümde... ...yani daha önceki öteki jazzlarda anlattığım iki dönemi var. Birincisi... ...işte Jazz Advance... The Word of Siltiler o Nefertiti the beautiful one Has has'a kadar yani 1956-62 arasındaki avangard caz döneminde. Evet. Burada işte bu işte, Jumpin' Pumpkins gibi işte stilisiyle birlikte kurdukları orkestra 1920'ler cazını refere eden ama bunu siyah müzik temelinden öte eee armoni kurallarını uygulayıp yıkıp uygulayıp yıkıp dönelgeç içine soktukları bir dönem var. Bir de 1962 sonrası işte Silent Towns gibi 1974 efsane bir kaydı. Cecil Taylor'ın tek başına özgürleştiği dönem var. Cecil Taylor'ın ikinci dönemi gibi çalıyor Ornette Coleman piyanoyu. Evet. Çok benzeştirdim. Ya çok heyecanlandım. Ya bu konuda aslında sana da ben soracaktım hakikaten de. Yani bir vibrafoncu olarak bunu daha iyi analiz edebilirsin. Ee, en azından benden Şevket adına konuşmayayım da. Ee, yani Horace Tapscott'un da Yaptıklarını ya da Andrew Hill'in bazen yaptıklarını falan e, sanki e, andım aslında onu dinlerken. E, dinleyelim izleyicimizde, dinleyicimizde baksın ne hissedecek. E, umarız feedback de gelir aslında. Evet e, neymiş 1971 yılına atlıyoruz. Geçen hafta 1958 yılından vermiştik. Kasım ayında Köln'de ya da Berlin'de e, yapılmış bir yine e, kayıt arkadaşlar bu. Ee, dinleyelim. Gornet Coleman'ın solo dinleyeceğiz. baby Onet Coleman'ı solo dinledik, e, Köln ya da Berlin'de, muhtemelen Köln'de bir Berlin hatası olmuş sanıyorum burada. 1971 Kasım e, tarihine ait bir e, kayıttı bu. Burada dikkat ederseniz Onet Coleman'ı hep ya da işte e, kemancı ya da e, trompetçi olarak dinleriz ama burada piyano çaldı. Piyano çaldığını hiç duymuş muydunuz ya Onet Coleman'ı? Hayır. Onet evet, Coleman'ı YouTube'da yayınlanan ve Facebook üzerinde de çeşitli e, müzisyenlerin paylaştığı solo piyano kaydı var. Güncülü, hatta parlak bir beyaz elbisesi var. yanılmıyorsam, araştırabilirdim. <gülüyor> Güzel, sandra gibi ha. Ee, şimdi arkadaşlar, bu e, Black, e, Free Jazz Black Power kitabından ben bir alıntı yapacağım. Bu önemli, bunu söylemeden edemiyorum, duramıyorum. Ee, şimdi Free Jazz bir bopa çok benziyor ama daha da açık bir şekilde Müzikal olarak kendisinden önce gelen fonlara ve tarzlara meydan okumakla kalmıyor. Aynı zamanda kültürel ve ideolojik alanlarda kesinlikle müzikal olanın ötesinde hareket ediyor. Buradan, yani Bu cümleden önce de zaten Onetle Onondan bir yolculuğu yapmıştı e, Black Power, e, Free Jazz Black Power yazarları. Diyor ki, Onetle ben, benim için ben bir zenci ve jazz adamım Zenci, burada Nigro'nun çevirisi arkadaşlar bu arada. Yani zenci, söylemek şu anda ayıplanmış bir durum ama ya da kendisinin ifadesi bu. Ve bir zenci ve bir caz adam olarak da kendimi mutsuz hissediyorum. Diyor. Monet Kovlu'nun ifadesi bu. Yani e, adam aslında bu mutsuzluğunu e, ifade ediyor. Ve mutsuzluğun altında kendi kişisel yaşamı falan değil. Kendi ekonomik politiği, politiği var aslında. Çünkü üretki, sanatla ilgili olarak ve siyah olmakla ilgili olarak taşıdığı bir birikim var. E, şimdi yazarlar devam ediyor. Kendini kısa sürede bir kültürel direniş eylemi olarak sundu. Niye Free jazz tabii. Siyah Amerikalı müzisyenler ve nejiler tarafından başlangıçta kendilerine ait olan tarihi sosyal ve kültürel koşullarda yani sürgün ve kölelik dönemlerinde yaptıkları bir müziğin yeniden ele alınması tabii gerekli değişiklerle birlikte. Dolayısıyla eskiden bu müzik onlara aitti ve yine de hemen hemen yarım yüzyıldan daha uzun bir süredir ticari sosyal, ırksal ve kültürel faktörlerin baskısı altında bu müzik Handel Akşakalıları köleleştiren, ırkçı ideoloji doğuran ve onlara karşı kullanan ve onu sömüren ve kullanan bugün onları sömürmeye ve ezmeye de devam ediyor. Neymiş bu? Beyaz Amerikan kapitalizmi, ideolojisi ve değer sistemi. Amerikan toplumu cihazdan sadece ekonomik ve kültürel olarak kar elde etmekte kalmadı. Aynı zamanda onu kar için kullanmakta da sürekli olarak onun stilistik gelişimini kontrol etti ve etkiledi. Estetik ve ticari normlarının biçimlerini ve yalnızca orijinal siyah müziklerle kalmayan aynı zamanda siyah Amerikalılara müziklerindeki aradıkları şeyi sağlayamayan ve sağlamayacak olan bir kesinliği de empoze etti. Bize kültürel kamulaştırma yaparak özellikle siyahları müziklerinden ayırmayı hedeflediler. Şimdi özgür cihaz bu yüksüzleşmeyi direniyor. Egeman ideolojinin yani işte Birleşik Devletler'deki kapitalist ve beyaz olan Egeman ideolojinin müzikal ve müzik dışı değerlerini reddediyor. Özgür cazdan bahsediyoruz. Kültürel özgürlüğü elde etmeye çalışıyor. Siyah Amerikalıların siyasi ve ekonomik özgürlükleri için verdiği mücadelelere e, mücadeleleri yansıtıyor müziklerinde. Özel bir Afro-Amerikan kültürünü yeniden kazanmaya ve inşa etmeye çalışıyor özgür caz. Özgür cazda özgür, cazın yalnızca bazı müzikal normların reddedildiği veya yüceltildiğini göstermez. Aynı zamanda antrenferis ve derimci kültüre dahildir ve egemen ideolojinin ürettiği sonu ilgileştirme müziğe ve kültüre karşı çıkar. Evet, söyleyeceğim budur benim. Yani burada tarihsel olarak var olduğu ana tanıklık ederek bir sanat yapıtının oluşmasıyla ilgili konuşuyoruz. Dolayısıyla Free Jazz bunun son derece değerli bir örneği, ahiretsiz bir örneği. Ve o net Korma'nın burada çok önemli bir kilometre taşı. Özellikle bunu en başta söyleyerek, anında söylemiş olduğum gibi mutsuzluğunu ileterek söylemiş oldum. Buyurun, Can bir şey söyleyeceksin herhalde. Söyleyeceğim son şey, bu pro... Problem... İkinci programımız, ilk programın açılışında e, bizler gürültüden bahsetmiştik. Gürültünün işte patlayıcılığı, insanlara rahatsız edici gelebileceği hususunda Ornep.com'un müziği ve bu özgür müziğin alevi de birçok insana başta böyle gelmişti. Ve devrimin mimandarı olmuştu. Teşekkür ederim. Şevkala mı söyleyeceğim bir şey? Valla yani tarihte bu, Jacateli'nin kitabında da yazar e, örneklerle. Hep bir diyalektik durumu var. Yani bütün yeni müzikler yeni sayılabilecek bu barok da dahil buna işte at atonal müzikte dahil. Yani müzikte yapılan bütün bu yenilikler iktidarı tehdit ettiğini gösteriyor. Burcuva burjuva yani bu da, burjuva iktidarını tehdit Burjuva iktidarı zamanda tabii aristokrasi vardı, monarşi. Işte. Ha tabii yok, hayır. Özgür caz ile olarak söyledim. Tabii burjuva. Özgür caz evet tabii, öyle. Tabii. Bizim dönemimizde öyle, devam ediyor bu e, şey, e, nasıl diyeyim. E, e yani bir barutluş olarak caz, yani içinde barındırdığı açık uçuluk ile her defasında yenilenmeye, yenilenen bir müzik, kendine geleni alan bir müzik ve gittiği yerde dönüşen bir müzik olduğu için yenilik kaçınılmaz burada. Yani yeniden kastettiğim bu bir icat olabilir, bir sentez olabilir da çok güçlü bir yorum olabilir. Hepsini barındırıyor Ornette Coleman. Ve bugün de devam ediyor ve bir şekilde bu yenilikler iktidarı tehdit ediyor. Evet. Yani i̇ktidar yani hakim olan sistemi. Evet. Şimdi e, izninizle ben müziğe döneceğim. E, 15 dakikalık parça dinleyeceğiz şimdi. E, yine aynı dönem ayında, Kasım ayında yine Almanya'da bu sefer kualitetiyle gütlü, dörtlüsüyle gütlü bir dinleyeceğiz bir Quartet'ta ilginç bir şekilde Dewey Redmond var. Ee, yani i̇lginç bir şekilde derken hani bildirilmesi son çeyreği değil. Ee, ve Onet Coleman'da Dewey Redmond'da saksafonda karşımıza çıkıyor. Charlie Hayden bass çalacak ve Ed Black davul çalacak. Dinleyeceğimiz parçanın ismi bilmiyoruz çünkü bu pek kayıt bu. Ee, yine Köln'den 1971 Kasım dinliyoruz Onet Coleman Quartet. Onetcom'un Quartet'i dinledik. E, Onetcom'un burada saksafon, D.U. Redman yine saksafon, e, Charlie Hayden kontrümans ve Ed Blackwell davul çaldılar. E, 1971 Kasım Almanya'da. Program ilk bölümünde Onetcom'unu sol olarak dinlemiştik. Şimdi de Quartet de birlikte. Ve bu haftaki programın da sonuna geldik. E, çok teşekkür ediyorum. Kürültü e, e, ve dumanı burada kapatıyoruz. Ben Volkan Terzioğlu. Hoşçakalın. Aşevki Takıncı. Hoşçakalın. Ben Can. Hoşçakalın.